''Anladım ki insanlar susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysa ki biz istediğimiz kadar hayatımızda var, göz yumduğumuz kadar dürüstler ve sustuğumuz kadar insanlar.''